Merhaba, merhaba. Nasılsın Hacı İyi İyidir Karagöz'üm. Sen nasılsın? İyi nasılsın? Bir televizyon yarışması da geride bıraktık bak. Bıraktık mı? Ne zaman bıraktık ya? Oldu ya Karagöz'üm. Haberin yok mu? Ben niye görmedim? Bir tane dans yarışması vardı. Birçok ülkenin filan katıldı. Biraz onu izledim. Yok bu aralar öyle dans yarışması filan yapılmadı bu sen belki de şarkı yarışmasını kastediyorsun ha? Vallahi acı bak dans ediyorlardı. Arada da böyle bir şeyler mırıldanıyorlardı. Ha bak odur öyleyse. Şarkıyı figürlerle süslüyorlar kara gözüm şimdilerde. Yani şarkı için bir dans, dans için bir şarkı. Orasını ben çözemedim vallahi. Hoş Eurovizyondan da bir şey anladığım yoktu zaten. Bir tek dümtek düm tekle one puan, e, two puan e, filan şeyler aklımda kaldı. Çocukken de sadece bu puan olan yerlerini dinlerdim. Nedense pek hoşuma giderdi. E sayesinde sayıları öğrendi Gehyacıvat. Yabancı dille söyleniyor tabii hepsi doğru. E, kaçıncı olduk peki? Dördüncü. Ben demiştim. Ne demişti? Olamayız birinci demiştim. Niye ki? Yahu Ankara havası bu yarışma için bir numara. ...çıkacaksın oraya... ...Ankara havasıyla... ...bak bakalım nasıl oy... ...şey yapacak... ...çıkartacak bize... ...Türkçe'de okuyacak... ...yok yabancı okuyacak... ...hem de en yabancı... ...en yabancı ne demek Karagöz'üm... ...yani çok yabancı... ...karışık... ...her dilden yabancı... ...o nasıl olacak ben anlamadım şimdi... ...yağlama yapacak da ondan... ...ne yağlaması... ...fırında ciğer yağlaması... ...ne yağlaması olacak... ...ülçe yağlaması... ...ben yine bir şey anlamadım... ...yahu bu oyları halk vermiyor mu... ...veriyor... ...ha işte... Vereceksin her dilden cici insanlar, şeker insanlar, sizi ülkece çok severiz, güzel insanları. Eee neyse bu işte? Bu mudur yani? Budur yani. Hem Ankara havasında o figür denen şey de gani. Yani kara gözüm. Göreceksin salon. Ver gözküyü, ver gözküyü sesleriyle inleyecek. Aha şuraya da yazıyorum. Bilincilik cebimizde. Demedi deme. Tamam kara gözüm. Demedi deme. Bakalım. İnşallah. Neyse. Sohbet ilginçti ama bitirmek zamanı geldi. Bitirmek gerekirse bitiririz Hacı İvan, Bugünkü Örövizyon konumuz da burada bitti. O kadar yani. İlahi kara gözüm. sen çok yaşa. <gülüyor> Efendim geldik bugün de kelamın sonuna. Her ne kadar lisan ettikse... Dümdek Al. dümdek dümdek. Affola. O <gülüyor> ne ya dümdek. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaş'cığım en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bir pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Duman Buyur abi sen. E, <gülüyor> <buyurun>. Aynen aynen <gülüyor> buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abicim gürültü yapmayız stüdyodayız. <gülüyor>